Gazi Paşa'nın ölüm yıl dönümüydü. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş batılı devletlere tarihin en büyük hayal kırıklığını yaşatmıştı. Birkaç gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyadaki 7. Türk Cumhuriyeti'nin 23. kuruluş yıl dönümü. Batı ikinci hayal kırıklığını Kıbrıs'la yaşadı. Her iki olayı da hiç unutmadı. Mustafa Kemal'in deyişiyle Türkiye'nin nefes borularından biri olan Kıbrıs batı içinde vazgeçilmez önemdeydi. 1950'den beri ve özellikle son 10 yıldır Yeşilada, Türkiye'nin AB yolculuğunun en önemli maddesi haline getirildi. Her müzakerenin ana şartı oldu. Her Avrupa Birliği yetkilisi masaya Kıbrıs'ta oturdu, Kıbrıs'ta kalktı. Her zirvede Kıbrıs konuşuldu. Bugün Avrupa Birliği dönem başkanı Finlandiya'nın yetkilileri de Kıbrıs için dahiyane çözümler teklif ediyor. Finlandiya bu sizin son şansınız diyor. Gelin Helsinki'den, Kıbrıs'a bakalım. Finlandiya Avrupa Birliği dönem başkanı. Finlandiya'da 6 ayda bir değişen birlik başkanlarının hiç değişmeyen gündem maddesi Kıbrıs'ta çözümle işe başladı. Finlandiya Kıbrıs'ta çözümü şu maddelerde görüyordu. 2 yıl için Magos Limanı Avrupa Birliği denetiminde açılsın. 2 yıl için Maraş Birleşmiş Milletler denetimine verilsin. <gülüyor> Bu tekliflere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bazı topraklarını verecek, bunun karşılığında Batı tarafından tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, yani Kıbrıs Rum kesiminden pasaportlu olan Türkler ticaret özgürlüğüne kavuşacaklardı. Sonra Avrupa Birliği Türkiye'ye dönüp işte diyecekti. Kıbrıs'ın izolasyonu sona erdi. Artık limanlarını tüm üye ülkeleri açmalısın.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 Ama şimdi bizden daha önce istenmeyen şeyler de isteniyor. Aynı Talat daha bir yıl önce çok daha imserdi. Sabırsızlanmamak lazım. Bugüne bir günde gelmedik, bir günde bugünden çıkamayız. Mesele budur. Yani siz diyorsunuz ki e, sabırla ve barış yeri uzatılmış olarak beklersek evet. batı bizi anlayacaktır diyorsunuz. Anlay sadece batı değil dünya anlayacaktır, anlamaya başladık. Dünya anlamayacaktı çünkü dünyanın derdi başkaydı. Nasıl oluyor da kimse hayır diyen, direnen, yasaları çiğ Rumlardan bir şey istemiyor ama uslu uslu evet diyen Türk tarafı her geçen gün artan isteklerle burun buruna geliyordu. Bunun yanıtını dünyanın yani batının ünlü siyasileri defalarca vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, Kıbrıs Yunanistan'a bağlanmalıdır, petrol kaynaklarını koruyabilmek için bu şarttır demişti. Batılı devletler 300 yıllık Osmanlı idaresinin ardından Kıbrıs'ın bir Rum adası olması için büyük gayret gösterdiler. Amerikan Başkanı Roosevelt bu adayı elinde bulunduran gücün Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları kontrol edeceğini söylemişti. Yıllar sonra bir başka Amerikan Başkanı Bush, Orta Doğu'nun anahtarı Kıbrıs'tadır demişti. Ve bugün Avrupa Birliği dönem başkanı Finlandiya Başbakanı elindeki Kıbrıs teklifini masaya fırlatıyor, tehditkar ifadelerle... Bu sizin son şansınız diyor. Finlandiya Avrupa Birliği Komiseri Oli de Kıbrıs'ta çözüm için fin teklifinin son fırsat olduğunu söylüyor. Yoksa Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda bir tren kazasına uğrayacağından söz ediliyor. Helsinki'deyiz. 1999 zirvesinde Kıbrıs ve Ege konularının Avrupa Birliği'nin resmi gündemine taşındığı kentteyiz. Yüzlerce yıllık Rus askeri barakaları bugün Finlandiya Dışişleri Bakanlığı. Finlandiya'nın sadece 10 yıllık Avrupa macerasını düşünüyorum. Aklımda hep bu tren kazası. Dışişleri Bakanı Erki Tuomio ile buluşuyorum. Avrupa Birliği yetkilileri sık sık bir tren kazasından söz ediyorlar. Bunun anlamı nedir? Türkiye üzerine düşenleri yerine getirmedikçe... ...müzakerelerin sekteye uğrayacağını anlatan bir terim. Biz bu durumu hiç arzu etmeyiz. Biz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bir çözüm sanırım herkesin yararına olur. Tren kazası tabii ki kimsenin arzuladığı bir şey değil. Batı Kıbrıs için son 10 yıldır aktif bir çalışma yapıyordu. Anlam planının propagandası için adaya 100 milyon dolar gelmiş... ...gereken kadro hazırlanmıştı. Şaşkınlaştırılmış bir halk seçimler ve referandumlardan geçmiş... ...Yes ve Annem çılıkları arasında mükemmel bir oldu bitti gerçekleşmişti. Sonuç Güney Kıbrıs artık Avrupa Birliği üyesiydi. Avrupa Birliği belgelerinde tek bir cumhuriyetin adı geçmekteydi, Kıbrıs Cumhuriyeti. Adayı Rumlar temsil edecekti. Adanın yarısı Avrupa Birliği hukuku ihlal edilerek birliğe alınmış ve bir bütün olarak kabul edilmişti. What is your view? Avrupa Birliği hukukçuları Kıbrıs'la ilgili bir rapor hazırladılar ve geçenlerde bu rapor konseye sunuldu. Buna göre Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınması hem AB Anayasası'na hem de tüm uluslararası anlaşmalara aykırı. Bu konudaki düşünceniz nedir? Ben raporu görmedim. Ama bu gibi konular politik konular ve politik anlayışla çözüme kavuşturulmaları gerekir. Çok net ve kolay çözülür konular değil bunlar. Oldukça karmaşık. Avrupa Birliği yasalarına göre problemli ülkeler birliğe kabul edilemezler ama Kıbrıs'ta bu böyle olmadı. Sorunları olan iki toplumlu bir adanın bir tarafı birliğe kabul edildi. Bu Avrupa Birliği yasalarının ihlali anlamı taşımıyor mu? Evet, Kıbrıs'ta bir iç problem var. O iç problem, Avrupa Birliği yetkililerinin, Karen Foglar'ın, Birleşmiş Milletler yetkililerinin, Dezotolar'ın, Anlanların somut adımlarıyla statü kazanmıştı. Bununla ilgili sorular hep garip yanıtlar almıştı. Dönemin Birlik Komiseri Ferhoig'ın, Denktaş'a Rumların kendisini aldattığını bile söylemişti. 1960 anlaşmaları der ki, Türkiye'nin de üye olmadığı bir yere Kıbrıs giremez. Nasıl aldınız? Nasıl hiç? Hiç, yok farz ettiniz bu anlaşmayı siz bunları çiğnediniz bütün haklarımızı çiğnediniz cevap Verhuggen tarafından o Verhuggen ki şimdi diyor ihval etti beni diyor Kıbrıs hükümeti ihval etmiş kendisini koca adamı Birlik dönem başkanı Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı uluslararası anlaşmaların ihlali konusuna pek girmiyordu Adanın yarısının birliğe kabulünden söz ediyorum. Bu yasalara aykırı değil miydi? Ee, biz bunu yaparken adada Birleşmiş Milletler önerileri doğrultusunda er ya da geç bir çözüm olacağını düşündük. Ama maalesef çözüm Rumların hayır demesiyle ertelendi. Ama tabii çözüm arayışları devam edecek ve herkes için kabul edilebilir bir çözüme ulaşılacak. Velhasıl sihirli bir kelimeydi çözüm. Gelin bakalım çözüm batı için ne demekti? Bunu yıllar içinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika birçok kez açıkça ortaya koymuşlardı. Hatırlamak için kısa bir tarih turu gerekli. 1960'da tarihin ilk bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kurulduktan sadece 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Makarios 1963'te Türkleri azınlık durumuna düşüren teklifi hazırladı. Kendi devletinin anayasa mahkemesini yok sayarak Türklerin alınmadığı bir parlamento oturumunda teklifi onaylattı. Birleşmiş Milletler Rum yönetimini ödüllendirerek Kıbrıs'ın meşru hükümeti olarak Rumları tanıdığını açıkladı. Türkleri ölümlerden ölüm beğen politikası yıllarca sürdü. Sonunda 1974'te Türkiye adadaki katliama müdahale etti. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Barış Harekatı ile Türklerin hayatı kurtuldu ama Batı kızgındı. Barış Harekatı'nı affedemediler. Batı tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi Kıbrıs Barış Harekatı'nı hiç unutmadı. 15 Kasım 1983'te 23 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı. Güvenlik Konseyi'ne çağrıldık. Güvenlik Konseyi'nden o bütün ikazlarımıza rağmen o malum karar çıktı. Biz tek hükümet tanırız, sizi tanımayız, yasadışısınız dışısınız diye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Türkiye tarafından tanındı. Tanımaya kalkan başka devletler çeşitli yollardan durduruldu. 1985 ve 86 yıllarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'nin hazırladığı Kıbrıs Anlaşma Taslağı Kıbrıs Türkleri tarafından kabul edildi. ...Kıbrıslı Rumlar taslağı reddetti. Tıpkı Anlam Planı'nın başına geldiği gibi. 1990'da Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs adına Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurdu... ...ve hukuk dışı bu başvuru Avrupa Birliği tarafından normal süreç içinde değerlendirildi. 1994'te Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği Adalet Divanı'na başvurdu ve Kuzey'e ambargo başlatıldı... Ve yıl 1999. Avrupa Birliği'nin Helsinki zirvesinde Türkiye'nin birliğe tam üyelik için adaylığı resmi olarak kabul edildi. Karşılığında Kıbrıs sorununda çözüm istendi. Avrupa Birliği komiseri Ferhoigun zirveden sonra şöyle demişti. Helsinki zirvesinde işler değişti. Helsinki'de Kıbrıs konusu harekete geçirildi. Karşılığında Türkiye'nin adaylığı tanındı. 2001 yılında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Prodi, Kıbrıs'taki sorun çözülmeden de Güney Kıbrıs'ın üyelik başvurusunun değerlendirilebileceğini söyledi. 2002'de ada Annan planıyla sarsıldı. Annan planının açıklanmasından sadece bir ay sonra düzenlenen Kopenhag zirvesine tüm Kıbrıs'ı temsilen eden Clarides davet edildi. ...kendisine Avrupa Birliği üyeliği... ...gümüş tepside ikram edildi. Kıbrıs'ın Rum tarafının... ...Avrupa Birliği üyeliği kesinleşmişti. Ferhoig'ın daha görüşmelerin... ...başında uzlaşsanız da... ...uzlaşmasanız da Kıbrıs... ...üye olacaktır demişti. Türkiye'de dönemin... ...politikacıları çaresizdiler. Hüseyin İsmail Cem... ...eğer Kıbrıs Avrupa Birliği'ne... ...çözümsüz girerse... ...tepkimiz limitsiz olur... Bölge büyük zarar görür. En fazla zararı görsek bile, biz görsek bile ki biz göreceğiz yine de tepki göstereceğiz ve tepkimiz limitsiz olur demişti. Ben o gün de kendisine limitsiz tepki gösteremezsiniz. Avrupa Birliği sürecine angaja olmuş bir ülke limitsiz tepki gösteremez demiştim. Adı Kıbrıs'a özdeşleşen Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri tepki gösteremediler. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Rumlar birlik üyesi olmuştu, Türklerin adı yoktu. This is indeed a historic moment and a day to remember for the people of Europe and for the whole world. 2004 yılı Avrupa Birliği dönem başkanı Hollanda'ydı. Başbakan Balkenen de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımadan Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız diyordu. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Solana Türkiye Kıbrıs'ı tanımak zorunda başka şansı yok diyordu. Danimarka Başbakanı Rasmussen Türkiye Kıbrıs'ı fiilen tanımadan Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlayamaz diyordu. Sonra her taraftan Türkiye'ye bir uyarı yarışı başladı. Türkiye sınırlarını Kıbrıs gemi ve uçaklarına açmalıydı. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a göre Türkiye 25 Avrupa Birliği ülkesini tahayyütleri konusunda ikna etmeliydi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ısrarla limanlarınızı açın diye yeniledi. Ve 2006 Temmuz'unda Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, Türkiye sene sonuna kadar limanlarını ve hava alanlarını Kıbrıs'a açmazsa müzakereler kesilebilir diyordu. Finlandiya 1995 yılında normal yollardan Avrupa Birliği'ne üye olmuştu. Üyelik başvurusundan tam üyeliğe geçişi sadece 3 yılda yapmıştı. Avrupa Birliği Finlandiya'yı almak için can atmıştı. Burası bir zamanlar Ruslarla İsveç Krallığı arasında paylaşılmış, şu anda Rusya Federasyonu sınırında yer alan 5 milyonluk bir ülkeydi. Anu Leinonen, Helsinki Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Fin basınında Türkiye'nin imajını araştırıyor. Helsinki'nin gittikçe yalnızlaşan insanlarının gözdesi bir barda buluşuyoruz. Birçok ülkede olmayan şeyler dayatılıyor bazen ve mesela Kıbrıs konusunda Finlandiya şimdi çok önemli bir rapor hazırladı. O raporda diyor ki Kıbrıs'ta diyor işte Magos Limanı açılsın diyor mesela. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı olumsuz bir görüş var. Nendir bu olumsuz görüş sence? Türkiye Avrupalı değil. Türkiye Avrupadan değil. Öyle bir görüş var. Türkiye deyince bir Finlandiya'nın aklına ne gelir? Orhan Pamuk ve bütün bu olayları konuşuluyor. <gülüyor> Ama eskiden de yani Kürt sorunu, insan hakları problemleri ve kadın hakları problemleri <gülüyor> aklına gelir, gelirdi. Türkiye fakir bir ülke. Aa, nüfusu büyük. Aa, Türkiye'den bayağı çok Avrupa'ya Avrupa göçmenler geliyor. Anu'ya Türkiye'nin önüne sürekli yapay sorunlar getirdiğini düşünmüyor musun diye soruyorum. Avrupa Birliği Türkiye'yi kullanıyordu. Yani kullanıyor. <gülüyor> Sen dışarıdan bakan biri olarak nasıl görüyorsun? Niye kullandırtıyor kendini yani Türkiye niye yeter canım demiyor. Türkiye uzun zamandan beri Batılı olmak istiyor. Finlandiya'nın da benzer bir kimlik bunalımından geçtiğini anlattı. Biz de yeni Avrupalı olduk. Biz Finlandiya 95'te 96'da Avrupa'ya girdi. Ondan önce Avrupalı kendimizi Avrupalı olarak görmedik. Niye Onu, olarak? Finlandiya'lı. Yani biz Avrupa'nın sınırlarında kaldık. Ve bizde yani böyle tam çağdaş. Bir ülke olarak kendimizi görmedik veya çağdaş belki de ama medeni bir kültürümüz yoktu diye baktık. Yani biraz barbar diye düşündük. Ondan sonra biz Avrupalı olduk. Ama hala da bütün Avrupa adına konuşamıyorum. <gülüyor> Eskiden Avrupa yani bizim için yani Finlandiya tam Avrupa değildi. Orta Avrupa yani gerçek Avrupa idi. O medeni, çağdaş zengin Avrupa'ydı. Biz de böyle Rusya'nın ve Avrupa'nın arasında kaldık gibi. Onu hayretle dinledim. Küresel propaganda öyle etkiliydi ki birçok ülke aydını batılı olmak adına kendi kültürünü reddetme noktasına gelmişti. Peki Anu hiç düşünmez misiniz yani hiç burada o tartışmalar entelektüeller arasında en azından olmaz mıydı? Hani bu kadar medeni Avrupa'da korkunç olaylar olmuş. Orta çağda yakmışlar, kadınlar gitmiş, yani veba olmuş üstlerine duvar örmüşler. Peki bunlar nereye konulacak? Yani medeni ve çağdaş Avrupa'nın çok günahı var. Var, var. Şu anda Fransa'ya bak mesela büyük Ermeni soykırma olmamıştır ne diyor. Hapse atıyorum diyor. Şimdi bu mu ifade özgürlüğü? Yani inanılmaz bir şey. <gülüyor> evet, ne çok düşünüyorsun? Türkiye'de çok insan hakları, problemleri var. Yani onu kabul ediyorum. Ama evet Avrupa Birliği üye ülkelerinde şu anda o kadar fazla olmayabilir ama var değil. Eskiden Finlandiya'da bir de var değil. Ve bayağı çok ciddi problemler. Ve yani Türkiye... Ne gibi problemler vardı burada? Yani Samilerle ilgili, yani kend, ben detayları bilmiyorum ama kendi dillerini çocuklarına öğretmemişler. Ve şimdi kültürel hakları var. Şu andaki durum anladığım kadar, bildiğim kadar iyi. Ama 80 lira kadar kötüydü Ve son zamanlarda medeni batının gerçek yüzünü ortaya çıkaran Fransız Meclis kararı, en yakıcı örnekti. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önünde duran maddelerin her biri Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ihlal ediyordu. Finlandiya Dışişleri Bakanı'na sormuştum. Fransız Meclis kararı konusunda görüşünüz nedir? Bence büyük bir yanlış. Ben tarihçi ve politikacıyım. Bir politikacı olarak tarihi yargılayamam ve tarihçi olarak tarihin politik arenada yargılanmasına karşıyım. Yani çok büyük bir yanlış yapılıyor. Peki Avrupa Birliği üyesi bir ülke böyle bir yanlış yapınca herhangi bir yaptırım uygulanmıyor mu? Bence o da bir çözüm yolu değil ki. Biz üye devletler olarak görüşlerimizi açıklıkla ortaya koyuyoruz. Bu görüşler ortadayken Fransa bu yasayı onaylamaya kalksa bile sanırım bu uzun süreli bir yasa olmayacaktır. AB içindeki birçok ülkede gerek insan hakları, gerek ifade özgürlüğü, gerekse azınlık hakları konusunda büyük ihlaller var. Avrupa Birliği bu konuda ilgili ülkelere bir yaptırım uygulayabiliyor mu? Kriterleri dayatabiliyor mu? Bir ülke Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra kimse Kopenhag kriterlerinden söz etmiyor da... Bu doğru değil. İnsan hakları ihlallerine tepki gösteriyoruz. Bu konuda ülkeleri izliyoruz. Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Konseyi ve bünyesindeki insan hakları mahkemesi tüm ihlallerle ilgileniyor. Bu gibi ihlaller mahkemeye götürülüyor. Özellikle İskandinav ülkelerindeki azınlık hakları ihlalleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu ülkeler insan hakları bakımından çok gelişmiş ülkelerdir, demokratik ülkelerdir. Sadece azınlık dillerinin kullanımı konusunda sorunlar vardır. Estonya'da Rus azınlığın durumu ya da tüm İskandinav ülkelerinde Sami'lerin sorunları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence Estonya ve Litvanya'daki Rus azınlık konusu çok ciddi değil ve uyum yasaları çıkarılıyor. Samilere gelince, biz Sami Konseyi ile iyi ilişkiler içindeyiz ve problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Sadece toprak konusunda problemler var. Ama o bölgelerde yaşayan azınlık dışındaki insanları da düşünmek zorundayız. Çok zor bir konu. O zor konu aslında Avrupa Birliği yasalarını ihlal eder düzeydeydi. İskandinavya'nın gerçek sahipleri, 100 yıl içinde yavaşça yok edilmiş... Kalanlar yaşayamaz hale getirilmiş, koca bir halk eritilmişti. Şimdi de topraklarına el konuluyor, avcılık yapmaları, hayvanlarına bakmaları engelleniyordu. Bir zamanlar kuzeyin sahibi olan Samiler tıpkı Kızılderililer gibi şu anda tüm kuzey ülkelerinde kala kala 50 bin kişi kalmışlar. Helsinki Üniversitesi'nde Afrika ve Asya Çalışmaları Enstitüsü Başkanı ve Dil Bilimci Yuha Yan Fince'nin Türkçe ile paylaştıklarını anlatıyordu. Fince ve Türkçe çok benzer iki dil. Bu benzerlik tesadüfi olabilir ya da ilişkili diller olabilir. Ya da bence iki dil arasındaki benzerlik, İki halkın bir yerlerde karşılaşmış olmasıyla mümkün olabilir. Finliler ve Türkler bence tarihte, doğuda bir yerlerde birlikte yaşadılar. Fincede, Türkçede doğudan geldi. Siz Finli misiniz? Evet ama aslında bir karışımım. Aslında Moğol kökenliydi, ailesinde başkurtlar vardı. Altay Dil grubu uzmanıydı. Helsinki Üniversitesi'nde 90'lara kadar var olan Türkçe araştırmalar bölümü Avrupa Birliği sürecinde kapatılmış, bu alandaki çalışmalar Afrika ve Asya çalışmaları başlığı altına girmişti. Ana araştırma alanı olan Türkçe artık seçmeli dersti. Bir zamanlar Türkçe araştırmalara olan ilgi Finlandiya'nın Avrupalılaştırılmasıyla yok olmuş, iki ülke arasındaki bağ zayıflamıştı. Burada Türkiye veya Türkler deyince akla gelen düşünce nedir? Türkiye çok uzak ve Finliler kendilerine Türkleri çok yakın hissetmiyorlar. Uzaklaştırılmışlardı. Moda olan Batı'ydı. Batı ile ortak paydalar bulunmalıydı. Finliler Avrupa Birliği'ni iyi mi kötü mü diye düşünmüyor. Çünkü zaten içindeyiz. Avrupa Birliği ile bir şeyler değişti mi? Bu önemli mi? Bu işin sloganı değişimdi. Her ülkenin eliti Avrupa Birliği'ne girmenin ekonomi için ön koşul olduğunu söyler. Sonra sonuçlarını görürsünüz. Ekonomi çok gelişti. Ne işle meşgulsünüz? Bilgi teknolojileriyle ilgili bir şirkette genel müdürüm. Çiftçiler ve alt gelir grupları Avrupa Birliği sonrası süreçten şikayetçisi neden? Eskiden devletten destek alıyorlardı. Bu kesildi, belki bu sebeptendir. Avrupa Birliği Finlandiya için iyi mi? Pek değil. Neden? Bir kere hiç akıllıca değildi. Kaygan bir zeminde demokrasiden uzak bir sistem içindeyiz. Finlandiya nüfusu Türkiye'nin orta boy bir kentindeki kadar. 5 milyonluk nüfus içinde az da olsa göçmenler var. Son 10 yıldır toplumda aydın kesim umursamaz, öğrenciler umutlu... ...işçi ve çiftçin ise birçok şikayeti var. Çiftçilerin çoğu büyük hayal kırıklığına uğradı. Finlandiya bir Avrupa Birliği ülkesi. 10 yıl öncesine kadar kendini Avrupalı hissetmeyen bir kuzey ülkesiydi. 1950'lerde komünistlerin hakim olduğu siyasete 70'lerde sosyal demokratlar damga 80'lerde muhafazakarlar sahneye çıkmıştı. 90'lı yıllardan itibaren Finlandiya tüm kurumlarıyla Avrupalılaştırılacaktı. Önce EFTA'ya sonra Avrupa Konseyi'ne üye yapıldı. Avrupa'ya uyum yasalarıyla karşılaştı ve Finlandiya halkı küresel liderlerle tanıştı. Onlar Finlandiya halkından farklıydılar, onlar Avrupalıydılar. Finlandiya hızla kendi gelenek, görenek, tarihinden soyutlandı, küresel oldu. Bunu intihar istatistikleri depresyon ve alkolizmdeki artışla izlemek mümkündü. Müzik Suç oranlarında artış gözleniyordu ama hapishaneler Avrupa Birliği kriterlerine uygundu. Onlardan birini belki de en iyisini ziyaret ettik. Mahkumlardan biri Türktü. Finlandiya'nın çeşitli hapishanelerinde 10. yılını doldurmuştu. İyi halden dolayı son bir yıldır pula'daki açık cezaevinde kalıyordu. Müebbete mahkumdu. Marmaris'te balıkçı bir ailenin oğlu olarak doğmuş, 20'li yaşlarında batının büyüsüne kapılıp Helsinki'ye gelmişti. Burada kaldık, evlendik kısa zaman içinde. Aynı kızlar. Aynı kızlar evet. Hı -hı. Ondan sonra benim oğlan oldu 92'de. Ocak ayının 4'ünde. Şu anda 14 yaşında. Görüşmeme izin vermiyorlar. Öyle mi? Evet. Ya biz buranın filanların bir sürü şeyler var. İnsan hakları, insan hakları konuşuyorlar ama insan haklarını niye görüşmene izin vermiyorlar? Vermiyor. Hapishanedesin ha Evet hapishanedeyim diye. Bizim kültürümüzle, filanların kültürü Çok kesinlikle uçur. uçurum evet. O yüzden biz ne bileyim Eşimize sahip çıkma çalışırız. Eskançlık evet, da var. Ondan sonra benim hanımın beni aldatma. Ya burada bir de öyle bir. Onlar onlar için, değil onlar değil için normal yani. İlk başlarda benim elimden tutan bir kişi olsaydı kesinlikle ben bu cezayı almazdım. Kesinlikle. Nasıl? Bana bunu örnek olsun diye verdiler. Nasıl? Ya Yaban, yabancılar, yabancı. yabancılara, Türklere örnek olsun diye verdiler. Çünkü ben de bir sürü e, Finlilerin yaptığı cezaların örnekleri var. Avukatımla beraber çok uğraştık. Hiçbir şey. Ben sen hiç, sen ben... boy seçildin. Evet. Bana ömür boyu ceza verdiler. Çocuğumu göstermiyorlar. Kültür şoku yemiş, dengelerini yitirmiş, sonunda katil olmuş ve gençliğini Fin hapishanelerine vermişti. Bir oğlu vardı görmek istiyordu. Herhalde hiç göremeyecekti. Finliler kültür hakkında insan haklarından bas bas bağırıyorlar. Bizim Türklerin e, yaptığı yanlış insan haklarına karşı yanlış yaptıklarını Peki, hem, çeşitli hemen hemen ertesi günü televizyonda gösterirler. Finlandiya'da bir hapishanede müebbete mahkum Kemal'le yemek yedik. Memleketten konuştuk. ...ayrılırken Avrupa hayali peşinde koşanlara sesleniyordu. Eğer Avrupalıyla beraber olmak istiyorlarsa... ...Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa kesinlikle o zaman... ...Türk kültürünü unutması lazım. Bunu çok zor. Eğer... Başka biri olması lazım. Kesinlikle başka biri olması lazım. Avrupalı olmak için başka biri olmak lazım. Sen sen olmayı bırakacaksın... Kemal böyle özetlemişti. Sokaklarda Helsinki'ye uzun yıllar önce doğudan gelen başkalarıyla karşılaştık. Plan yanına Avrupa Birliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu faydalı oldu mu sizce? No. Neden? Çünkü ben Avrupa Birliği değerlerine karşıyım. 34 yıldır buradayım. İranlıyım. İsveç vatandaşı oldum. Finlandiya'da bu kültürün içinde yaşıyorum. Burada liberalizm var. Bu iyi mi? Liberalizm faşizmin makyajlısıdır. Sizce neden Türkiye'yi istemiyorlar Müslüman diye mi? Tabii çünkü Katolikler karar veriyor. Roma söz sahibi. Roma söz sahibiydi. 20 yıl önce Avrupa Birliği dönem başkanı Fransız Jacques Delors ve daha sonra birçokları aynı cümlelerle düşüncelerini anlatmıştı. Avrupa Birliği bir Hristiyan kulübüydü. Bu kulüpte Müslüman Türklere yer yoktu. Türkler tarihleri ve kültürleri itibariyle Avrupalı olmayan bir ulustu. Anun'un dediği gibi Türkiye uzun zamandır batılı olmak istiyor. Batı da Türkiye'nin bu arzusunu sonu gelmez taleplerle yanıtlıyor. Her gelen dönem başkanı birlik üyesi, Avrupalı parlamenterler, irili ufaklı Avrupa komiserleri bu talepleri çeşitli biçimlerde hayata geçirmeye çalışıyor. Bir zamanlar Avrupa'ya uzaktan bakan Finlandiya, şimdi Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapıyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Tho Avrupa'ya girmeyi siz istediniz, müzakere şartları bunlardır, en başta da Kıbrıs vardır diyor. Ona Türkiye'den yayılan Avrupa Birliği karşıtı havayı anımsatıyorum, cevap vermiyor. Şu iyi anlaşılmalı ki, müzakereler baştan kararlaştırılarak başladı ve sürüyor. Bu müzakerelere uygun kararlar alındı. Avrupa Birliği Türkiye'ye kapısını açtı ve bu bir ortak karardı. Şu anda Türkiye ile sadece politik seviyede değil, sivil toplum seviyesinde de çok sıkı işbirliklerine ve ilişkilere girildi. Türkiye'nin üyeliği konusunda çok büyük yanlış anlamalar var. Ben hep söylüyorum. Türkiye ancak kriterleri yerine getirdiği zaman, reformları tamamladığı zaman birliğe üye olabilecek. Aynı sözleri tekrarlayıp duran Avrupa Birliği yetkililerinin yüzleri artık hepimize aşina. Onlarla televizyonlarda, gazetelerde hemen her gün karşılaşır olduk. Türkiye'den reformlar istiyorlar, daha fazla demokrasi, azınlık meselesi ve tabii Kıbrıs'ın çözülmesi. Her yeni ilerleme raporunda değişik bir psikolojik savaş yöntemi izliyorlar. Bazen sertleşiyor, bazen yumuşuyor. <gülüyor> Merak ediyorum, acaba 20-30 yıl sonra bir Avrupa Birliği'nden söz edebilecek miyiz? Bilinmez. Ama şurası kesin. Avrupa, Rusya ve Türkiye, bu üç merkez çok önemli. Türklerin esas akrabaları ve müttefikleri ise aslında Doğu'da, Orta Asya'da. Türkiye'yi dikkatle izlediklerini ve birilerinin söylediği gibi Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını söylüyor. Bugünlerde Avrupa'dan sallanan parmaklara endişeler eşlik ediyor. Batı basınında son günlerde Türkiye ile ilgili ilginç yorumlar yer alıyor. Independent gazetesi başyazarı Robert Fisk, Türkiye kaybedilmemesi gereken bir ödül daha ince davranılmalı diyor. Financial Times yazarı ve İngiliz parlamenter Denis McShane, Türkiye'ye efelenmek tehlikeli bir oyun başlıklı yazısında bakın ne diyor. Unutulmasın ki Türkiye'nin alternatifleri var. Mesela giderek güçlenen Rusya ile bir Karadeniz Birliği'ne girebilir. Artık nükleer bir güç olan İran'la da bir araya gelebilir. Enerji zengini Türk cumhuriyetlerle de birlik olabilir. Ve Türkiye eğer Avrupa Birliği ile bağları koparırsa Batı'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki çıkarlarına aksi yönde hareket edebilir. Türkiye'ye dikkat etmeliyiz. İşte böyle diyor batılı basın. Türkiye'nin alternatiflerini Türkiye'den daha yakından takip ediyor. Olasılık hesaplarını şimdiden yapıyor. İki hafta sonra yine bir kuzey ülkesinde Avrupa'dan çok Amerika'ya yakınlığıyla dikkat çeken Norveç'te buluşacağız. Oslo'dan Orta Doğu'ya bakacağız. Barış görüşmeleriyle ünlü Barış Nobel'inin ana vatanı Norveç aslında dünyanın en büyük silah üreticilerinden de biri. 27 Kasım'da Oslo'da buluşmak dileğiyle iyi geceler efendim. Thank you.